İyi akşamlar. Müzik iki ayrılır. Ben Güray Oskay. Selamlar ben Osman. Ee, size Açık Radyo 94.9'da haftada bir iyi müzik çalmak üzere buradayız. Ee, Tanju Bey'le yaptığımız saatler süren tema toplantılarının sonucu toplantıyı Tanju Bey'le yaptık. Osman Bey bu akşam bizlerle beraber ama toplantıları Tanju Bey'le yapıyoruz. Ee, Tanju Bey'le yaptığımız saatler süren tema toplantıları sonucu bu akşam... E, sis, pus belirsizlik konuları üzerine gitmeye karar verdik. Evet. Sisli bizli konuşacağız. Evet. Sisli bizli konuşacağız. İlk şarkımızla hemen başlayalım isterseniz. Başlayalım derken biz. Bizi bizim başlayalım. şarkımız. Evet. Bu bizim şarkımız olsun mu? Olsun. Tamam. Hazy Dreams Ten. Hazy Dreams bir sürü deli adamın bir araya gelip yaptığı bir proje. Biz bir bir albüm gerçekten çok kalabalıklar. Ben bugün şöyle bir baktım, 40 küsür kişiden bahsediyoruz. Evet. evet. Ee, bir Jimi e, Hendrix Tribute diye bir e, albüm yapmışlar. Oradan Hey Joe çalmak istiyoruz. Tamam. Ee, ben daha önce de olduğu gibi sizin önerdiğiniz şarkıların bir kısmını ilk defa duyuyorum. O yüzden gelmeden önce biraz araştırma yaptım. Bir defa az önce söylediğiniz şey tam olarak doğru değil. Albümün adı e, Jimi Hendrix Tribute değil. Parantez içinde not just Evet, Jimi Hendrix tribute. Yani demek istiyorlar ki biz sadece Jimi Hendrix'e saygılarımızı sunmakla kalmıyoruz. Daha fazlasını yapıyoruz. Bu daha fazlasının ne olduğunu herhalde şarkıdan sonra tartışacağız. Tartışacağız tabii. Tartışacağız. Söyleyecek Peki. çok lafı var. Peki. O zaman Hey Dreams Hey Joe. Hazy Dreams'ten dinledik Hey Joe, Not Just a Jimi Hendrix Tribute albümünden 2003 yılında çıkan bu albüm Hazy Dreams'ten biraz bahsedelim istiyorsanız Hazy Dreams bir proje kimin? Steve Luketer'ın bir projesi Steve Luketer da gitar camiasının önde gelen insanlarından bir tanesi evet şimdi bu Steve Lukather aslında ismi Steve Lukather değil Nedir? Steve uh, Gordon. Steve Gordon. Fakat uh, lise yıllarında uh, bu devamlı kadınlara bakıyor. Hmm. Uh, ve arkadaşları Steve look at her Steve Look at her. diye diye sonra böyle kalıyor halk Türk arasında. Türk arası. Türk Laka, lakabı yapışıyor yani. Evet bu. Anladım. Evet. Ee, bu Hazy Dreams projesi için 40'a yakın müzisyeni e, ve müzikle ilgili bir sürü insanı Ee, bunlar aranjörler, prodüktörler e, bir araya getiriyor Steve Lukather. Bunların arasında da çok enteresan insanlar var. E, hip hop dünyasının e, ünlülerinden Ice-T'den tutun da... E, işte ...eski Guns N' Roses gitaristi e, Gilby Clarke ...veya işte dağılcı Greg Bissanet'ten tutun da... ...George Clinton'a kadar bir sürü insan var. Oldukça enteresan bir albüm. Yanlış hatırlamıyorsam e, Wind Crys Mary... ...bir hip hop versiyonu ile yorumluyorlar. Hey Joe'yu da bayağı sert bir versiyonu ile dinledik. Şimdi geçiyoruz... ...bir sonraki Sisli Puslu şarkımıza. Evet. Ee, ben... ...böyle aşağı yukarı bir 10-12 yıl önce... ...bir grupla tanıştım. Böyle grup halinde oturuyorlar. Öyle değil de yani... E Çok sevdiğim abim Nedim Tanyolaç bana bir albüm dinletti. Brown albüm diye. Ee, çok değişik bir müzik. Ee, hatta e, müzik dışı bir müzik. Primus diye bir grup. Ee, amaçları müzik yapmak mı yoksa e, bağcıyı dövmek mi? O, o tam belli olmayan bir şey ama e, her biri enstrümanlarını çok iyi çalıyorlar. Ve, fakat enstrümanlarını çok iyi çaldıklarını göstermek için değil, Eğlenmek için çalıyorlarmış gibi yapıyorlar. Ee, bu da e, beni çok etkiledi. Onların e, benim bildiğim son, e, en son albümü, benim aldığım en son albümleri Antipop. Siz aldıysanız orada bitmiştir zaten. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Tanju Bey olsaydı çok sevinirdi bu söylediklerinize. E, bu albümün kapanış parçası var. Coat Tale of Dead Man diye. E, Prodüktörlüğünü Tom Waits yapmış. Enteresan. E, Melotron çalmış. Vokal yapmadığı söyleniyor ama dikkatli dinleyenler vokal yaptığını da anlayacaklardır. Ee, güvenilir olmayan kaynaklardan öğrendiğime göre e, bu Kurt Cobain ve Kurt love üzerine yazılmış bir şarkı. Hmm. O zaman şimdi 99 yılında yayınlanmış Primus'un Antipop albümünden dinliyoruz. Tales of a Dead Man. The bigger the camera, the bigger the tears mm -hmm. Now most folks agree she was living hell, And publicly she showed her pain And never once was there, I thought for herself And the ever-growing slices of fortune and fame Good tails up a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 She'll ride, she'll ride on the coattails of a dead man. She'll ride, she'll. Primus'tan dinledik. Antipop albümünden... ...Code cocktails of a Dead Man. Devam edelim mi? Devam edelim. Pekala Sıradaki sisli puslu şarkımız. Za. Geçmeden önce. Bu da mı bizim şarkımız? İstersen bizim şarkımız olsun. Bu bizim şarkımız olsun mu? Adlı eser olsun. Dinleyicilerimize hemen... ...hatırlatmak istiyorum... Bu akşam stüdyoda bir konuğumuz var. Geçen. Çok ünlü bir konuğumuz. Teoman var aramızda. Ee, şimdi parçaya geçebiliriz. Çok güzel. Şimdi yine Jimi Hendrix'e döneceğiz. Ama Jimi Hendrix çalmayacağız. Ee, sisli puslu temaya uygun olması için Purple Haze dinleyeceğiz. Peki kimden? Ee, Nguyen Le diye e, Vietnam asıllı bir gitaristen dinleyeceğiz. Kendisi Fransız ve Ben sabahtan beri adını radyoda nasıl telaffuz edeceğiz diye düşünürken önümü açtınız. Benim telaffuz edemediğim <gülüyor> şekilde. Biz kendisini Nigu Yen L olarak sevelik. Evet. Pekala. L'nin 1993'te çıkarttığı Purple isimli albümden bir Jimi Hendrix cover'ı dinliyoruz şimdi. Purple Purple Haze. <gülüyor> I'm not gonna- ...köşesi. Bilim köşesi, evet. Pekala, ben bir şeyler söyleyecektim bu albümle ilgili ama... Buyurun. Ee, şimdi siz öyle deyince birdenbire... E, ...bu albümle ilgili söylemek istediğim şey şu... ...genelde Tribute albümlerine ve cover albümlerinde ...hep böyle biraz temkinli... ...yaklaşan bir mizacım var. Çünkü... ...orijinal sanatçıya çoğu zaman... E, ...gerekli önemin verilmediği... ...veya haksızlık ettiği hissine kapılıyorum... Çoğu zaman bir şeyi alıp eğer bir daha ortaya koyuyorsanız onu bir adım daha öteye koymak veya hakkında ne düşündüğünüzü ifade eden bir şeyler yapmak taraftarıyım. Sadece alıp bir kere daha çalmanın hiçbir anlamı yok. Bu anlamda bu, bu şarkı ve özellikle bu albüm çok çok başarılı bir evet. albüm. Şimdiye kadar da dinlediğim en iyi Ee, Jimi Hendrix coverlarından bir tanesi... ...Steve Ray Little Wing'ini bir kenara koyarsak. Evet, onu zaten e, bu böyle bir klasmana koymuyoruz. O kendi başına e, bir köşede duruyor. E, bu albümde çok ilginç e, Hendrix coverları da var. E, Vietnam müziğinden e, bir takım tatlar içeren coverlar da var. Olağanüstü bir gitar iskentisi. Evet, Peki, şimdi bilim köşemize geçebiliriz o zaman. E, bilim köşesinde e, geçen hafta e, fozyometre ve perduansı anlatmıştık. Hı hı. E, bu hafta da e, ip teorisini anlatacağım ben. İp teorisi. Evet. E, şimdi bilindiği gibi e, Norveçli bilim adamı Niels Bohr e, aynı zamanda e, boş zamanlarında hakemlik yapıyor. Güzel. E, hakemlik yaptığı e, zamanlarda Seyirciler kendisine ip nedir diye soruyorlar. Bunun üzerine Niels Bohr araştırmalara giriyor ee, ve ip teorisini buluyor. Ee, burada nokta koyuyorum. Ee, bunun devamını önümüzdeki programlarda e, açıklayacağım. Yaklaşık 60 program süreceğini düşünüyorum. Ee, Bütün derinliğiyle inceleyeceğiz. Çünkü ben de buradan yola çıkarak e, 9 ciltlik bir ip teorisi kitabı yazdım. Onu bir özetleyip e, buradan anlatmak istiyorum. Çok güzel. Eminim dinleyicilere... Işte de mutluluk. çok sever bu e, kitabımı. Kesinlikle. O zaman sıradaki şarkımıza geçelim. E, şimdi dinleyeceğimiz şarkı... ...bir Teri Bozio, ...ortak yapımı. E, Buna evet. bahsedelim biraz. Nine Short Films adı. İçinde 9 dokuz tane parça var. E, yani dokuz tane... E, ...hikaye anlatıyorlar gibi. Hı hı. E, fakat... E, ...şey ilginç. E, Teri Bozio... E, ...çok müthiş bir davulcu. E, fakat burada davuldan ziyade perküsif şeyler çalıyor. E, albümün bütününde. Vokal yapıyor, sözleri yazmış. Bir de oraya özellikle yazmış. Gitara benzeyen sintisay soloları diye. Sintisay soloları diye. Sintisay nedir bilmiyorum. E, <gülüyor> Araştıracağım ben. E, da e, bas gitar çalmış. E, bariton gitar çalmış. Lead gitar çalmış. Bariton gitar. Bariton gitar çalmış, evet. Bariton gitar biliyorsunuz e, böyle... E, şöyle aşağı doğru genişleyen bakırdan yapılmış bir gitar var. O o. Evet dinleyicilerimiz de eminim bu elinizde Gördüğün, gördüğünüz gibi şey. elinizde tarif ettiğiniz şeyi çok iyi anlamışlardı. Peki o zaman Terry Bozzio ve Biliş'inin 2002 tarihli Nine Short Films albümünden Live By The Gun dinliyoruz. Buyurun. Olsun. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Müzik 2'ye ayrılmaya devam ediyor. Geçen hafta söylediğimiz gibi programımızda çok sayıda köşemiz olacak demiştik. Şimdi o köşelerimizden bir tanesindeyiz. Ben e, köşelerden köşe beğenemiyorum. Acaba film köşesinde mi giriş yapsam yoksa ruh güzelliği köşesinde mi? Ben kış köşesine giriş yapmak. Oo, ben tamamen siz... ıskalamışım. O zaman e, dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatayım. E, ...stüdyoda bir konuğumuz var... ...Teoman... E, i̇sterseniz kış keşesine devam edebiliriz... Pekala, kış yayın dönemi... ...boyunca yaz günlerini, ...o sıcacık yaz günlerini hatırlatacak... ...ve kemiklerinizi ısıtacak şarkılar çalacağımızı... ...söylemiştik geçen hafta... E, ...bu haftada... ...bir istisna değil... ...size Etta 1995 yılında... ...yayınlanan Respect Yourself... ...albümünden Summer Heat... ...isimli şarkıyı çalıyoruz... Fama he. Go down inside How oh, did you? 949 Açık Radyo'nun kış köşesinde Eta James'den Summer Heat dinledik. Eminim içinizi ısıttı. Şimdi köşelerden köşe beğenmeye devam edelim. Yine geçen hafta söylediğimiz gibi yetkililerden utanmadan talep ediyorum diye bir köşemiz var. Her hafta canımızın istediğini talep ediyoruz. Karşılanması ümidiyle. Bu haftada köşenin mucidi olan olağanüstü insan Feryal Kabil'in bir talebiyle başlamak istiyorum Osman İzin verirseniz. Buyurun. Feryal Hanım geçen hafta bize ilettiği, daha doğrusu bizim aracılığımızla iletilmesini istediği talebinde diyor ki, yetkililerden talep ediyorum köşesinde bundan sonra birden fazla talep iletilebilsin. Aslında bunu yetkililerden talep etmeye gerek yok. Bu konuda yetkili biz olduğumuz için kabul etme yetkisine sahibiz. Burada biraz kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Durumu evet benim cinsiyetimle ilgili bir açıklanacağı olmasa da espri <gülüyor> olmuş burada hoş değil Bunu Feryal Hanım ayrıca konuşacağız ee, Yine de belirtelim ki bu talebi kabul edildi o yüzden bir sonraki talebimize geçiyoruz Bu talep yine Feryal Hanım'a ait oldukça da enteresan aslında bakarsanız Kendisi diyor ki bundan sonra dünyanın her köşesinde her kim olursa olsun Eğer bir ilişki içindeyse ve bu ilişkiyi tek taraflı olarak fesh ediyorsa ki buna ayrılmak diyoruz ilişki jargonunda. E, Nezaketen öbürüne haber versin. İlişkinin diğer partisine, ikinci kişiye, eskiden birlikte olduğu kişiye. E, Bence mantıklı. Çok mantıklı. Nitekim haber verilmemesi biraz ayıp. E, aslında ilişkinin kendisi açısından değişen bir şey yok. Evet. Çünkü e, bir taraf ayrılıyor. İlişkin. ...artık ayrılmış oluyor fiziksel olarak. Evet. Ee, yani bunu ilişki bazında değil. Ama şurada da şöyle bir durum var. Yani zaten ayrılıyorsan... E, ...artık... E, ...diğer kişiye saygı duymuyor olabilirsin. Hı hı. E, demek ki... yani ...bunu daha derin, daha felsefi... ...bir açıdan incelememiz gerekir. Bir dakika. Açık dergiye biraz yaklaştık ilk defa. içerik olarak düzgün bir şey tartışacağız. E, şimdi Tanju Bey'in... E, ...tam da bu konularla ilgili... ...bir senaryosu var. Keşke burada olsaydı kendisi de ama siz ben, çok yakınsınız. Ben yakın e, takipteyim kendisini. Hiç ayrılmıyoruz denebilir. E, Mahşerin 4-6'sı diye bir e, film senaryosu var. 24 ayrı hikayeden oluşuyor. Hı -hı. Dikkat ederseniz filmin adı zaten e, ipucunu veriyor. 4-6'sı. 4 kere 6. Öyle demiyor ama... ...yani bu yüzeysel bir yaklaşım oldu sizin ki ama... Tabii benim sinemayla ilişkim çok zayıf. Onunla... E, neyse e, burada da e, hakikaten e, bu ilişkiler, ayrılmalar, birleşmeler, bükülmeler, e, kavrulmalar derinlemesine inceleniyor. İnceleniyor. E, i̇nşallah bu projeyi gerçekleştirdiği zaman e, herkes sonuna sanıyorum, vakıf olacak. Sanıyorum evet e, bu proje aslında yakın tarihte e, hayata geçecek gibi duruyor. Bilmiyorum geçen haftaki programı dinleme şansınız oldu mu? Tanju Bey başka bir film projesini paylaştı dinleyicilerimizle. Kişilik bölüşmesi bölünmesi ve farklı kişilikleri... Kişilik bölünmesi diye bir şey yoktur ki. Yani onu Tanju Beyle inşallah önümüzdeki hafta tekrar burada olursa tartışırız. Şimdi ben izin verirseniz şahsıma ait yetkililerden talep edilecek... ...şeyler listeme geçmek istiyorum. Bu benim çok uzun süredir kafamı kurcalayan... Ee, ...yakın dostlarımla paylaştığım... E, ...her paylaştığımda da yandaki masaya geçme... <gülüyor> ...rica edildiği konulardan bir tanesidir. Ee, ta Orta Çağ'da başlıyor mesele. Şöyle ki... E, ...biliyorsun özellikle Türk filmlerinde bile... ...artık malzeme olmuş bir konudur. Siz bir kaleye saldırıyorsanız... ...birileri karşıdan tepenizden... ...kızgın yağ döker ki... siz. ...o burçlara, kale duvarlarına, surlara tırmanamayasınız. Ya da belki de düşmanını kızarmış seviyor. O da mümkün, o da mümkün. Tabii orta çağ düşünce yapısını anlamak... ...şöyle bir kızarmış mümkünlüğü. düşman olsa da yesek şeklinde. Mümkünlüğü. olabilir. Ee, buradan yola çıkarak diyorum ki... ...şimdi bir şeyin üzerine kızgın yağ dökmek... ...veya herhangi bir şeyi kızgın yağ atmak... ...oldukça maskülen bir eylem. Haksız mıyım? Doğru. Çok doğru. doğru. Buradan yola çıkarak kızartma yapan aletin adı fritöz olamaz. O yüzden yetkililerden utanmadan talep ediyorum bu aletin adı lütfen fritör olarak değiştirilsin. Uygun bence de çok yerinde. Pekala o zaman iyi müzikle devam edelim. Evet e, şimdi e, varlığı yokluğu tartışılan bir gitarcı ile karşı karşıyayız. Çünkü bu insanın yüzü e, bilinmiyor. Devamlı yüzünde bir maske var, kafasında da bir KFC e, kovası var. E, birbirinden değişik müzik türlerinde, değişik gruplarda çalıyor. Çaldığı her şeyde, e, her e, projede de değişik gitar stilleriyle çalıyor. E, Aynı adam olduğundan emin değiliz yani. E, evet, böyle bir adam var mı yoksa hani bir grup gitarcı birleştiler, hepimize bir şaka <gülüyor> mı yapıyorlar? E, ismi Buckethead. Kova kafa. Evet. Çünkü kafasına geçirdiği şey bir e, KFC şey, evet. E, kovası evet. Ee, dolayısıyla Ben bu e, gitarcıdan Dinleyicilerimize Bir gitar armağan ediyorum <gülüyor> Çok güzel ee, Sisli puslu temamızla da çok güzel örtüşüyor Çünkü o maskenin ve kovanın ardında e, Nasıl bir gitarcı Nasıl bir insan olduğunu evet. bilmiyoruz Bir gizem perdesi söz konusu ee, Giant Robot diye bir e, albümü Geçti elime Sağ elime geçti ee, Orada I Come In Peace diye bir parça var Çok güzel buyurun çalalım He's as tall as a redwood tree, he weighs 30,0 30, tons, and he has the thorns of a hedgehog. Those are petty details, Karas. I, I want you to, you understand, want to, to understand his rather special talents. First of all, he has the strength of ten monsters. With one blow, he can destroy the Empire State Building. With another, the highest peaks of Mount Everest would fall. <laughs> confirmed reports that Tokyo is under attack by a 50-foot man with a white face, a chicken bucket on his head carrying an enormous guitar. According to this report, whenever he plays a note, the sonic waves cause whole buildings to explode. streets to buckle and split and vehicles to fly about like toys ordered all citizens to evacuate immediately people from sector 4 please report to the bus depot in sector 3 sector 5 proceed in an orderly fashion to sector 6 sector 1 and 2 board the bullet trains without delay wait we have visual contact look at the size of those shoes Who is this giant? Where did he come from? Where is he going? What's he playing? What's he saying? Run for your life! figure is only destroying chicken outlets the liberated chickens appear to be following him a white wave of feathered friends isn't this the year of the rooster and here come the children following close behind Huh? they're all headed toward a gigantic fortified chicken coop on Mount Fuji I Come In Peace dinledik. Giant Robot albümünden. Bakıt edin elinden. Evet. Biraz sert bir program yapmışız bugün. Valla. Ben bu parçayı dinlediğim zaman çok duygulanıyorum. Çok içli bir insansınız. Evet. Şimdi yine bu ayarda bir ile devam ediyoruz aslında bakarsanız. Evet. Bu benim Kadıköy'ün gizli kalmış... metal cd'si e, satan dükkanlarında yaptığım araştırmalar sonucu elime geçti. Öyle bir iki dükkan var. Gidiyorum. E, bu e, kuzey e, sert müziğine e, ilgim doğdu. Kuzey. Tanju Bey pek sevmez ama ben çok seviyorum. E, kuzey Avrupa'dan bahsediyoruz. Olabilir. <gülüyor> olabilir. E, bu, evet. bu dinleyeceğimiz grupta Finlandiyalı. Evet. E, şimdi nasıl okunduğunu tam bilmiyorum ama Jan Warman diye okumak istiyorum. Ve okumuş oluyorum aslında. E, keyboardçu bu. E, keyboard dediğimiz biliyorsunuz. Bir klavye. tür saksafon. <gülüyor> <gülüyor> evet klavye. E, e, Unknown Soldier diye bir albümden The Evil That Warman Do adlı parça. Dinliyoruz hep beraber. Evet, Finlandiyalı grup Vorman'ın 2005 yılında çıkan ilk albümü Unknown Soldier'dan dinledik. The Evil That, That uh, Vorman Do, affedersiniz. Şimdi, geçen hafta e, ilk programın heyecanıyla biraz fazla konuştuğumuz için e, çok çalmak istediğimiz şarkılardan bir tanesinin maalesef sadece ilk iki dakikasını çalmıştık. Ve Feryal Hanım'a da söz vermiştik. Bu güzel şarkıyı önümüzdeki hafta ikinci dakikasından başlayarak kaldığımız yerden Evet. ...dinleyeceğiz diye. Bir tür arkası yarın. Evet, 10 evet. dakikalık bir şarkı. Bugün de biraz fazla konuştuk zaten ancak 2 dakikasını daha dinleyebileceğiz. Güzel bir konsept oldu bence. Dinleyicileri bize bağlamak için çok iyi bir yöntem bulmuş olduk. Evet, yöntem. o kadar da güzel bir şarkıyla yapıyoruz ki önümüzdeki hafta herkes... Sonraki 2 dakikayı dinlemek Sonraki için... Sonraki 2 dakikayı dinlemek isteyecekler. O zaman... E, Vela edelim Evet e, stüdyo konuğumuza çok çok teşekkür ediyoruz Teoman bugün bizle birlikteydi Çok teşekkür ediyoruz kendisine e, Ben Güray Oskay e, Ben Osman bir hatırlatma yapmak istiyorum Programla birlikte dağıtılan kuponlar var Bunlardan biriktirirseniz önümüzdeki hafta e, Sony's Fear konserine 2,5 kişilik bilet kazanacaksınız İyi akşamlar İyi akşamlar Brian ogres Oblivion Express'ten e, Geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz Bir Marvin Gaye Kavrı Inner City Blues and gonna go the